Oh yeah. açıkikate ne Kainat, bugün 27 Temmuz Salı, yıl 2010, ay 7, gün 208, hızır 83. 1431, Hicri Şaban 15, 1426, Rumi Temmuz 14. Fırtına, yağmur. Günün tarihi. 144 yıl önce bugün 27 Temmuz 1866'da Atlas Okyanusu'na döşenmiş olan Amerika ve Avrupa arasındaki deniz altına yerleştirilmiş bir kablo yardımı ile ilk defa kıtalar arası telgraf bağlantısı kuruldu. 216 yıl önce bugün 27 Temmuz 1794'te Fransız devriminin önde gelen politikacılarından Robespierre tutuklanarak yargılandı ve idam cezasına çarptırılmasına karar verildi. Bir gün sonra 28 Temmuz 1794'te binlerce insanın başını kestirdiği giyotinle idam edildi. Aslan Burcu'nda doğanlar 20 Temmuz 21 Ağustos Yıldızınız Güneş En Üstün Güç Temsilcisi ...grubunuz ateş... ...üstün yeteneğiniz plan kurma... ...özelliğiniz cömertlik... ...emeliniz yük yükseğe ulaşmak... ...amacınız çok şeye kavuşmak... ...yenmeniz gereken huyunuz... ...kendini beğenmek... ...devamı yer. ...yemek listesi gün 208... ...balık pilaki, patates sote, enginar... ...salata, meyve... ...büyük saatte marif takvimi... ...sani...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 For the truth you let me see Sunny Thank you for the facts from A to Z My life was torn like windblown sand Then a rock was formed when you healed me Sunny one so true I love you Sunny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 Sunny, one shine so sincere Sunny. Sunny, one so true I love you I love Sunny. you I love you Herkes Açık Radyo Burası 94.9, Açık Radyo.com ve Açık Gazete başladı Ömer Madra abi, Haligua ve Volkan Artunç'ta, Artunç'ta oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Bobby Hebe de bir günaydın. Dün Nashville'de doğmuş bir müzisyen, şarkıcı, besteci, aynı zamanda Amerikalı ...1938'de dün doğmuştu... ...onun en ünlü şarkılarından biri olan... ...Sani'yi... ...size dinlettik... ...1966 tarihli... ...tarihinde kaydedilmiş... ...yıl bestelenmiş ve kaydedilmiş bir şarkı... ...çok hala günümüzde de... ...iyi bir sadağı bırakıyor diye düşünüyoruz... ...evet... ...günaydından sonra tabi gene... ...felaketin teliğinde bir son haber var ama en önemlisi Türkiye'den geliyor herhalde. Yani yine Hatay 4 yolda önce bir polis aracına saldırılar yapıldı. Ardından da Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. İlk saldırıda 4 polis şehit oldu diyor NTV Yemesen BTT'den okuyalım bu haberi. Ama İnegöl'de de gergin bir gece iç savaş provası. ...diye verilmiş bazı gazetelerde gerçekten önemli bir gerilim yükseliyor. Bütün dünyada yükselen gerilimin Türkiye'deki payına da düşenler bunlar endişe verici. E, aslında dün İnegöl'de olan bitenle ilgili e, gözaltılar devam ediyor. Bir yandan böyle bir boyut var. E, bir yandan İçişleri Bakanlığı'nın olayın üzerine gideceğiz. Gibi açıklamaları var işte bölgeye yollanan istihbaratçılar müfettişler vesaire diye devam eden bir hikaye var. Ee, görebildiğim kadarıyla televizyonların falan yaptı röportajlarda e, ilçe halkı gayet gayet şaşırmış durumda olan bitene kimse herhalde bu kadar büyük boyutlu bir nümayiş hali beklemiyordu aslında. Evet önce o zaman biraz İnegöl <gülüyor> üzerinde duralım. Dün e, gazetelerin çoğunda yoktu. Evet. Zaman itibariyle bulunmuyordu. Ama biz açık gazetede e, internet üzerinden de online'da ve televizyonlardan <gülüyor> aldım haberlerle de e, giderebildik. Yani İnegöl'de çok e, ciddi şeyler oldu. Üç doğu kökenli diye adlandırılan düpedüz Kürt kişiyle ilgili bir takım söylentilerin çıkarılması üzerine. O olayla ilgili de e, dün başka senaryolar ortaya atıldı. E, söylenenlere göre e, Kürt bir minibüsçünün işte mahallenin gençleri tarafından e, sıkıştırılması, orada bir tartışma çıkması ardından e, minibüsçünün gitmesi, daha sonra arkadaşlarla dönüp e, bu gençlere saldırması, üçünü yaralaması ile başlıyor olay. E, bir tarafın Türk bir tarafın Kürt olması üzerindense bu durum e, politik ya da etnik bir tartışmaya dönüşüyor ki hiçbir etniste yanı olmadığı söyleniyor. En azından orada burada tabii evet, doğru yani olduğunu anlamak çok kolay çok son değil. Son derece zordur bu tarz şeylerde yani bütün tarihten, tarihten öğrendiğimiz, öğrendiğimiz diyemeyeceğim de öğrenmeye çalıştığımız kadarıyla bu tarz şeyler oluyor. Çünkü tarihten bir şey öğrenmek o kadar kolay olmuyor maalesef. O an anlıyorsun da sonra tatbiki başka bir şey... Evet yani bir Kürt minibüs şoförüyle bir grup arasında alacak verecek yüzünden kavga çıktı diyor. Mesela Radikal'in haberi şoför ve arkadaşları gözaltına alındı. Bu kişilerin kendilerine verilmesini isteyen 5000 kişi. Şimdi böyle bir şey yani 5000 kişinin küçük bir ilçede Bursa'nın İnegöl ilçesinde onları bize verin yani linç etmek üzere talep ediyorlar. 5 bin kişi gece polis merkezi önünde toplanınca şiddetin tırmanışa geçtiği, yüzlerce kişinin mağaza camlarını kırıp indirdiği, polis araçlarını devirip yaktığı, bir yandan da Kürtlerden oluşan bir grubun da Eskişehir yolunu eylemcilere destek gelmesin diye kapattığı haberleri var. 21'i polis 30 kişinin yaralandığı, 44 kişinin gözaltına alındığı olaylar sabaha karşı ancak yatışabildi. Yani BDP'liler olaylarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin etkisi olduğunu, Barış ve Demokrasi Partisi yani Kürtlerin partisi olaylarda Milliyetçilerin partisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin etkisi olduğunu ima etmiş. MHP bunu yalanlamış. Valiye göre ise? Bunun bir etkisi olduğu çok açık. Çünkü e, sabahında MHP mitingi var. Yani e, ilçede bu kadar çok vatanperverin bir arada bulunuyor olması da bununla çok alakalı. Bu e, garip nümayiş ruhunun bu kadar canlı olması da bununla çok alakalı olabilir yani doğrudan alakası yok demek çok kolay mı emin değilim açıkçası yani çünkü e, çatışmalar sırasında arka taraflara bakılacak olursa arkadaki pankartlarda Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün ilçemizde olacağına dair duyurular görmek mümkün. E, fotoğraflar ve görüntüler gel, gel, geldiği kadarıyla hakikaten tüler rüpertici bir kısmı en azından devrilmiş ve yakılmış polis araçları. Cehir cehir yanan araçlar kanlar içinde. Kanayan kolundan e, kanları bastırarak yürüyen yüzü gözü bütün gömleği kanlar içinde olan insan fotoğrafları var. Yanan binalar ateşe veren karakol önündeki polisi yanan binalar ve araçlar görülüyor. 29 polis yaralandı, 6 kişi bıçaklandı, 21 araç hasar gördü ve 51 kişi de altında. Bir yandan da Habertürk'te manşet haber yine bu yalnız başka bir yanıyla görmezsem olmaz durumu deve kuşu sendromu dediğimiz durum galiba oradaki mülki amirler açısından gayet gayet mevcut. Evet, Ben de tam onu da söylüyordum işte yerde kaldı yani Pardon. vali şey dedi e, diyor bu tamamen alkol olaya karışanlar alkollü ve bilinçsiz demiş vali. Yani basit bir adi alacak olayı ön planda alkollüler var demiş Habertürk'e göre ise belediye başkanı alkollüler devreye girdi kavga büyüdü etnik bir şey yok demiş. E, milletvekili kim olduğuna bakarız şimdi içinden alkolün etkisi geçince bugün ortalık yatıştı demiş. Yani bunlar biraz e, oldu. An, Anglo-Saksonların deyimiyle wishful thinking gibi de geliyor insana tabi yani. Hüsnü kuruntu diyebiliriz. Yani öyle olmasını istediğimiz için öyle olmuş gibi kabul ettiğimiz şeyler de olabilir. Bilmiyorum tabii. Belki yani de herkes o sırada ağır alkol aldı. İnegöl halk tamamıyla alkol alıp e, karakol önüne... alkolü karıştırıp... Yani böyle de bir açıklama yapılabilir ama çok inandırıcı gelmediğini... Ya i̇nandığımızı varsayalım. Bence sıkıntı burada şey zaten. İnansak dahi bu olan biterin e, alkolle olmuş olduğuna... ...gerçek olmadığına göre... E, ...ardından olan biteni nasıl açıklayacağız... ...çünkü bu bir yandan da... E, ...üzerine konuşmak gereken bir konu... ...konuşmayıp kapatmak pek işe yarayacak gibi... ...gelmiyor bana... Ha, bunlar alkollüydü... ...öbürleri serseriydi... ...bunların zaten akli dengesi bozuktu falan diye böyle devam edeceğiz... ...yani görmezden gelmenin kötü bir yolu... ...çünkü e, sorunu görmemek... ...sorunu olmadığı anlamına pek gelmiyor... ...ne yazık ki... ...evet... Yani uh. atılan sloganlar gece boyu kahrolsun PKK, şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları. Ee, bu alkolle falan açıklanabiliyor mu bilmiyorum. Ee, bu arada AKP Bursa milletvekili Sedat Kızılcık'tıymış. Alkolle vuran durumu. Alkolün etkisiyle ne yazık ki hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı diyor. Bir de bir yaşanan tahrikten bahsediyor. Yani tahrikçiler önce bir dağıtıp ardından mı tahrik etti acaba ya da nasıl... Bir garip garip açıklamalar. Yani her şeye bu alkol kadar kolay bir açıklama getirilemeyebilir doğrusu. Ama İçişleri Bakanı da işte Beşir Atalay'da İnegöl'de yaşanan olaylar ve benzerlerine hiçbir yerde müsaade etmeyeceğiz. Çok şiddetli gideceğiz üzerine demiş NTV'nin haberinde de bunu görmek mümkün. Ama... ...yani bir mülkiye müfettişi... ...bir emniyet müfettişi... ...ayrıca istihbaratın da içinde bulunduğu... ...bir ekip gönderilmiş ama... ...götü yani 44 kişinin... ...yalnız göz altında olduğu... ...51, bu 51, 51 mi? mi? mi? Ha. Evet. Ee, bu iyi bir şey diye kabul edebiliriz. Şu ana kadar ki alkol işlerinde çünkü... ...hiç kimse gözaltına evet, alınmamıştı. O açıdan görece olarak... ...göreceli olarak ya da kıyasladığımızda... ...daha iyi diyebiliriz. Bu arada BDP... E İnegöl'deki olayların basit bir kavga olmadığını açıklamış. Yaşanan bu olay basit bir esnaf kavgası değildir. Son dönemde ırkçılık kokan ve Kürtlere hedef gösteren sorumsuz açıklamalar bu gelişmelerde tetikleyici olmuştur, diyor. Ee, ve e, Sabah Tuncel ise İstanbul Milletvekili BDP'nin e, bir çeşit 6-7 Eylül 1955 olaylarına benzettiğini İnegöl'de olanları söylemiş. En ufak bir mesele Türk-Kürt çatışmasına doğru sürükleniyor, demiş. Evet bu tespit tabi üzerinde durulması gereken bir tespit olarak da nitelendirilebilir. Şimdi bunun İnegöl'deki olayların daha yatışıp yatışmadığı konusunda fazla bir fikrimiz yokken bugün çok endişe verici bir başka haber var. Hatay'dan geliyor Hatay'ın dört yol ilçesinden. Bir polis aracına saldırı ardından da emniyet müdürlüğü binasına uzun namlulu silahlarla ateş açılması ve ilk saldırıda dört polisin ölmesi haberi var. Evet yani Hatay'ın Dört Yol ilçesinden de akşam saatlerinde arka arkaya terörist saldırı haberleri geldi diyor TV. Yani Hatay'da dört polis öldürüldü kamyonetten ateş açıldı ve iki ayrı saldırı olması da önemli Nasıl olmuş olay? İlk olarak akşam 18 sularında... ...TOKİ konutları önünde... ...görev devir teslimi yapan... ...polis aracına... ...bir kamyonetten... ...kapalı kasa kamyonetten... ...uzun namlulu silahlarla ateş açılmış. Bu bir suikast yani. Hı hı. Sahte plakalıymış. Saldırıda... ...polis aracında bulunan polis memurları... ...Ali Hacit Arat, Hasan Aslan... ...Aslan ve Emre Yalçın hemen Fatih Yıldız'da daha sonra kaldırıldı hastanede ölmüş. Olayın ardından aynı araçla kaçan saldırganlar da izlerini kaybetmişler arandıkları belirtiliyor yani. Olaydan sonra Numune Evler Mahallesi İstasyon Caddesindeki Emniyet Müdürlüğü binasına bir silahlı saldırı yapılmış. Biz ikinci bir saldırı olayda ölen ya da yaralanan olmamış. Ama lojmanların bulunduğu bölüme mermiler isabet ettiği, burada kısa süreli bir çatışma yaşandığı da belirtiliyor. Üç kişi yakalandı diyor. Olayla ilgisi olduğu sanılan. Üç kişi gözaltına alınınca bu sefer e, bir grup, yine alkollü vatandaş herhalde, emniyet önünde toplanmaya başlıyor. Ve e, bu üç kişinin kendilerine verilmesini istiyorlar. Bu arada komando birlikleri falan araya girmek zorunda kalıyor. Havaya ateş açıyorlar. Havaya ateş açıyorlar. Aslında dünkü olaylar sebebiyle herhalde çok daha gergin bir durum var ee, emniyet görevlileri açısından. Ee, gaz bombası ve biber gazı ile e, dağıtıyorlar grubu. Bu arada da öfkeli kalabalık e, BDP ilçe teşkilatının bulunduğu binaya giriyor. Öfkeli kalabalık diye geçiyor. Evet, sürekli olarak bu öfkeli kalabalıklar yani mob violence diye gene anglo-sakson terim kullanacak olursak bu paramiliter... Yani Vicilante diye adlandırılan da işte adaleti kendi elleriyle ay yapma gerçekleştirmek isteyen genellikle sağ eğilimli gruplara verilen adlardır ve onların da yükselişe geçiyor olması da ayrı bir kaygı kaynağı sayılmalıdır herhalde. Temel kaygı kaynaklarından biri bile sayılabilir bence. Evet. Bu arada BDP giriyorlar. Ee, Dördüncü kata çıkıyorlar. Eşyaları dışarı atıp e, katı da dördüncü katını binan ateşe veriyorlar. Sloganlar atan kalabalık birçok iş yerinin de camını kırmış. Ufak gruplara bölünmüşler ardından. Kürt kökenli artık doğulu diye devam etmiyor haberler. E, Kürt vatandaşlara ait olduğu belirtilen ve çoğunluğunu kahvelerin oluşturduğu ona yakın işletmeye de girip buraları da tahrip ediyorlar. Ve e, buraları da yakıyorlar. Hatay Valisi Mehmet Cel Celalettin Lekesiz ilçemizde istenmeyen durumlarla karşılaşıldı. Üzüntülüyüz olaylar sakinleşti tamamen kontrol altında müdahale ederek sağduyunun hakim olmasını sağladık. Dileğimiz bir daha böyle olayların yaşanmamasıdır demiş gözaltı yok. 10 tane iş yeri Kürtlere ait olduğu için yakılıyor. Bir siyasi parti yakılıyor. Emniyetin öndeki olayları durdurmak üzere komandolar devreye girip havaya ateş açıyor. Biber gazları falan havada uçuşuyor ama bir, bir gözaltı yok. Ee, diyecek çok fazla bir şey yok herhalde. Evet, ya çok şey var yalnız bunu konuşmalıyız ya da bence yutkunup şimdilik geçmek gerekiyor. Çok çok endişe verici genel. Yani terörün istediği oluyor şeklinde bir kaygı belirten bir başlıkla da NTV vermiş. Bu trafik canavarından öte bir şey değil bu terör dedikleri evet. şey. Bu işin çok tatlısı tarafı. Çünkü kimin ne istediğine dair sürekli olarak dün işte Yeni Şafak'taki haberler, bin bir şey birbirine girip alakasız şekilde karşımıza çıkıyor ki bu soruna dair çözüm bulmakla ilgili pek kolaylaştıran yöntemler değil. Evet yani orta sınıfın tutmaması hali gibi bir durumla baş, Hı -hı. baş başayız yani. Merkez diyor yani ve o zaman tabii her türlü provokasyonla her an iç savaş ve faşizm gibi şeyleri akla getirecek çok tehlikeli durumlar var. Şırnak kırsalında da PKK'ya bir operasyon yapıldığı haberini de verelim bari bununla beraber. Gabar ve Keçi Dağları ile Güçlü Konak ilçesi dağlık alanındaki hava destekli operasyon kapsamında bölgeye komando birliği sevk edildi diyor bu haberde TV'den. Şimdi bu Türkiye'deki durumlara kesin olarak dönmeliyiz. Yani mesela balyoz davasında yakalama emri çıkartılanlardan bir teslim yok. Sadece hiç kimse teslim olmamış yakalama emri çıkartılanlardan. 25'i general 100, 102 şüphelinin avukatları adliyeye itiraz başvuruları yapmışlar. Reddi Hı. hakim taleplerinde bulunmuşlar. Buna döneriz herhalde. Bir de işte gerek bugün de gerek Zaman Gazetesi'nde Dağlıca ve Ak Tütün gibi Han, Hantepe baskınında da ordunun adım adım izlediği gibi bir haber var. Zaman Gazetesi'nde ölen asker ihmalin mi ihanetin mi kurbanı diye sorular var. Genelkurmay'ın yalan söylediğini belirtmiş taraf gazetesi. ...bugünün yayınladığı... ...ses kayıtları üzerinde... ...işte bir de mahkemenin yakalama emrine rağmen... ...balyoz sanıklarının adliyeye gelmediği... ...bir hukuk... ...boşluğu olduğu durumu var... ...bugün gazetesinde de... ...ihanetin bir için... ...ordu içinde bir çeteyi işaret ettiğine dair... ...vahim bir iddia var... ...şok, diyaloglar... her ...dehşete düşürdü herkesi diyor... Eldeki bilgilere rağmen faillerin 3 yıldan beri tespit edilmemesi ordu içine yerleşmiş bir çeteye bağlıyorlar. Yani bir genel çözülme hali olduğu ama gerçekten de ciddi endişeye sevk eden bir yükseliş olduğunu da herhalde gizlemek ya da bundan kaçınmak mümkün olamayacak gibi görülüyor. Bir de gece yarısı ziyareti olmuş. Evet, gece ziyareti. Bu konuda... Milliyet Gazetesi'nde böyle bir haber var. Ee, gece 11'den sonra İlker Başbuğ'un e, Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü ve e, konunun da balyozla ilgili tutuklamalar olduğuna dair e, bir haber var. Tabii ne görüşüldüğü falan filan olmayınca bu haberin e, haber kısmı pek ayrıntılı olamıyor. Sadece bir görüşme olduğunu bilebiliyoruz. Ama onlara da belki bir genel bir ikinci Türkiye turu yapmak gerekecek herhalde bu haberlerin üzerinden. Fakat dünya turunu yaptığımız zaman da çok parlak bir durumda değiliz. Mesela Afganistan'da bu Afganistan'daki korkunç savaşın herkesin aslında tahmin ettiği ama somut olarak önüne geldiği zaman çok dehşete kapılması gereken Hı hı. Yani en azından savaşın ne kadar iğrenç bir pislik işi olduğunu gözler önüne seren 92 bin belgenin ortaya çıktığı bir sırada yani Pentagon Papers'dan sonra 1971'deki ikinci büyük basına sızan Wikileaks olayından tam o sırada NATO'nun roket saldırısında 52 kişinin öldüğünün açıklanması var. Hı hı. Yani hakikaten hangi birine şaşıracağını, üzüleceğini, kaygılanacağını insan bilemiyor. Bu, bu açıklama kimden geliyor? Devlet Başkanı Hamid Karzai'den, Afganistan'ın Devlet Başkanı'ndan NATO bir roket saldırısında bulundu diyor. 52 sivil öldü diyor. Bu bir savaş durumu, özgürlük, barış ve adalet getirmek için, demokrasi getirmek için gelmiş olduklarını söyleyen NATO güçleri var. Başkan yardımcı, genel sekreterin yardımcısı da bir Türk. Rasmussen başında ve Amerikan askerleri orada roket atıyorlar ve aralarında birçok kadın ve çocuğun da olduğunu söylemiş. Şimdi bu nedir bu? İSAF diye biliniyor. Ya da nasıl okunacağını bilmiyorum. Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvvetleri Komutanı Amiral Greg Smith iddiayı kabul etmemiş. Yani? bakalım Buradan yakın Ne diyor yalan mıymış Kanıt yok bununla ilgili demiş. Tamam yalan mı değil mi <gülüyor> Kanıt hukukun konusu Henüz daha doğru ve yanlış gerçek değil Falan gibi bir yerdeyiz henüz. Evet yani de, Yalan söylediğini de söylediği adam O anda devlet başkanı işte Şu anda devlet başkanı Konumunda bulunan Hamit Karzai e, Roket cuma günü diyor Karzay açıklama yapmış resmen. Cuma günü Helmand vilayetinin Sangin bölgesinde bir eve isabet etti. Bunu da istihbarat servisi tespit etti diyor. Hı -hı. Afgan yetkililere göre siviller NATO ile Taliban militanları arasındaki çatışmadan kaçarken bir eve sığınmış. Orada da roketi yemişler ve ölmüşler. Evde de işte tabi kadınlar ve çocuklar da varmış. Genellikle evlerde kadınlar ve çocuklar da bulunabiliyor. Bazı ülkelerde en azından. Kültüre bağlı. Yani olması gerekmiyor öyle. Sonuç olarak bilmemek de mümkün. Bazen olmuyorlardı. Evet. Her evde muhakkak kadın olur diye bir şey yoktu. yok. Çoluk olur diye bir şey yok tabii ama. O yüzden bilemeyebiliyorsun. İşte şans herhalde. Şimdi NATO sözcüsü iddai kabul etmemiş ama o bölgede militanlarla çatışma olduğunu doğrulamış. Ama bizim soruşturma raporlarında sivil kayıplardan ya da hedef şaşırtan roketlerden söz edilmiyor demiş. Bu açıklamayı iyi bulmadın mı sen şimdi? Çok iyi. Açıklama. Yani bizim soruşturma bize. raporlarında yok demiş. Yani nereden bileceğiz demiş. Tabii ya bu resmiyet dediğimiz şey harika bir şey ya. Bence e, bir gün fiziken bir kara delik olduklarını falan bulacak bir keşfedecek, matematiksel olarak kanıtlayacak. Çünkü bir şeyin içine bürokrasi girdiği anda ya da işte bu resmi durum gerçeğin hiçbir önemi kalmıyor. Bir gerçek dediğimiz şeyin yüzde sekseni falan bir kara delik tarafından çekiliyor. Kalan da bize gerçek olarak işte bu, bu var falan diye kalıyor galiba. Hep olan şey. Alkollü vatandaşlar gibi. Alkollü vatandaş vaziyeti. Orada alkol yok tabii. Afyon var. Evet. Fark etmez. Afyonlu Kafası vatandaşlar. güzel vatandaşlar. Yani e, gerçekten garip diyecek çok fazla bir şey yok ahlaklı yani, olmakla ilgili. Evet yani El Cezire'den çok ayrıntısı var haberin yalnız. Yani bir helikopterden ateş edilmiş. Evleri terk edin isyancılara ve... İsaftan geliyor saldırı demişler erkekler kadınlar ve çocuklar Regey kasabasına kaçmışlar köyüne ve oradan da takır takır ateş edilmiş. Şimdi hı hı. bu böyle yani mesela Abdülgaffar diye 45 yaşında birisi Ajans France Presse muhabirine demiş ki iki kızım iki kız çocuğum bir de oğlum iki de kız kardeşim öldü demiş bize bu rapor gelmedi diyor Amerikalı NATO sözcüsü. O zaman ölmemişlerdir. Evet, ölmemişler. Hatta şunu bile söylemek mümkün de efendim resmi olarak yaşadıklarına dair bir belge var mı daha önceden ki öldüklerini söyleyebilirim. Değil mi? Evet yani Abdül Gaffar adlı kişi e, belki o yalan söylüyordur bilmiyorum. Yani sonuçta bir kardeşi olduğunu, işte ölen insanların olduğunu söylüyor. İki kız çocuğu bir oğlunu kaybetmiş, iki de kız kardeşini kaybetmiş. Yani işte e, kafa kağıtları var mı? Öldüklerine dair ölüm belgesi var mı? Bunlar olmadıktan sonra hiç doğmamış ve hiç yaşamamış da sayılabilirler bürokratik olarak. Sonra o olarak. roketlerin talibana ait olmadığı nereden maalesef? Üstelik. Bilinecek. Eve koştuk, sekiz çocuk vardı yaralı, kırk... 40... 50 kişi de ölmüş gibi görünüyordu demiş. Herkes öldürdü helikopterler demiş. Bizde onun şeyi var biliyorsun. Yani şimdi buradaki tabii raporlar şey Wikileaks zaten bunları açıklamakta işte. Wikileaks sitesine bakacak olursanız hı hı. tamamen laham patlamış durumda. Yani dünya tarihinin. En şey. şimdi uki likse de geçmeden şunu da söyleyeyim Kerbelada müthiş bir patlama olmuş kutsal sayıdan Iraktan da en az 25 ölü oldu haber veriliyor ajanslardan Kerbela kenti yakındaki çifte saldırıda 25 kişi öldü 68 yaralı var en az diyor haber ajansları onu o yalanlanmamış anladım kadarıyla Pakistan'da Taliban saldırmış. Yine Taliban saldırdı diyor Voice of America haberi. 7 ölü, en az 21 yaralı var. Dünyanın dünyandan çeşitli küçük gezintiler yapıyoruz böyle. Bunlardan tabi hangisinin ötekinden bağımsız olduğunu söyleyebilmek mümkün mü? Onu bilmiyorum. Bence de hani imkansız. Türkiye Biliyoruz ki bir ada ve dünya ile bir dişi yok ama işte yörüngesinden falan etkileniyor olabilir. Yani Pakistan'da bu Taliban saldırısı deniyor ama tabii hiçbir şey açıklama gerçek doğru kabul etmek için de yeterince veri yok elimizde. Kuzeybat'ta bir yerel hükümet yetkilisinin evi önünde düzenlenmiş bombalı intihar saldırısı. Kimse üstlenmemiş çünkü. Hani üstlenmiş. Evet Taliban saldırının. Üçü polis, yedi kişi ölmüş. İktidar Partisi Abami Ulusal Parti'nin önde gelen üyelerinden bir iki gün önce oğlu silahlı kişiler tarafından vurularak öldürmüş. Yani orada da kan gövdeyi bütün aile boyutu bu boyu şey suikast ve cinayetlerle götürüyor. Hı hı. Hafta sonunda BBC'den bir haber de var. Pakistan'da İhalar insansız hava araçları, bunlara drone, heron, İha her şey diyebiliriz. 35 kişiyi öldürmüşler. Bu da BBC'den. 35 terörist herhalde. Ee, BBC'ye bakayım. 19 kişi 3 Amerikan İHA saldırısında Kuzeybatı Pakistan'da pazar günü öldürüldü diyor. Bir başka saldırıda da aynı şekilde İHA saldırısında da 16 kişi ölmüş. Evet böylece 35 oluyor. E, hayır onu Şüpheli, militan olduğundan şüpheleniyormuş onun. Geri kalanının bilinmiyor ne oldu. Hmm. Bunu da geçiyorum. Hiç Ve ara bir şey verelim yok. bence. Evet, evet hakikaten çok... Uh, yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu... Yani nereye gidersen git. Afrika'da da koleradan ölenler falan var. Onları da belki geçebiliriz ama... Yani ne diyeceğimi... Çok ıı, bilemez, Ko kamerada mesela koleranın bilançosu da 77 ölü. Bu da su, susuzluktan oluyor. Haziran başında patlak veren kirli sudan. Zaten dünyada en çok ihlal olan şey su hı hı. hakkı. Yarın tarihi bir gün aslında Birleşmiş Milletler'de. Belki ıı, bugünkü Açık Gazeteli'nin çıkışında genel kurulda yarın yapılacak... Toplantıyı ve su konusuna da kısaca değinme fırsatımız olur. Ama kameranın, Kamerun'daki koleranın da 77 ölü şimdilik en az. Onu da bir şekilde bakmamız, yani bağlamamız mümkün herhalde değil mi bu su hakkının reddiyesini? Zengin herhalde. ülkeler reddediyormuş su hakkını. E çünkü zaten zengin... bu hakka sahip. Yani sen de olsan sen de etmez misin? Ederim. Zaten su bende şimdi. Niye bunu bir hak haline getirelim ki? Saçma sapan öyle. işler. Britanya'nın yeni başbakanı Cameron iki günlük Türkiye ziyaretine geldi. Enerji konuları konuşacakmış. En çok karşı çıkanlardan biri oymuş sözleşme imzalanmasına karşı çıkıyormuş. Suyun bir hak olarak hak lafını çıkarın, hemen imzalasın Britanya demiş Cameron. Su bir nedir diyeceğiz? <gülüyor> Su hayattır. Değil Kimseye de faydası yok, herkese de faydası var. Olur. Evet, şimdi bu aramızı verelim. Sonradan bu büyük, ben ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin kozmik odası patladı haberlerine biraz daha yakından bakabiliriz. Açık gazdı.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 I spend a lot of time picking flowers up on And drop them into the muddy water off the Bridge. Bobby Gentry'den dinledik Ode to Billy Joe. Billy Joe'ya out. Asıl adı Roberta Lee Street ü. ama kısaltılmış ve sahne profesyonel adıyla Bobby Gentry diye bilinen Amerikalı şarkıcı, besteci ve ilk country şarkıcılarından biri. Kendi şarkılarını, bestelerini yapan, şarkı sözlerini yazanlardan biri. Ve Mississippi'deki güneyli, derin güney dediğimiz Amerika'nın o çok kendine özgü kültüründen de Güney Amerika Birleşik Devletlerinin derin güneyini anlatan küçük fırça darbeleriyle anlatan harika bir balat intihar eden bir insanın genç adamın hikayesini çok etkileyici bir şekilde anlatıyordu bence. Bobby Gentry'nin doğum gününde 1944'te 27 Temmuz'da doğmuştu. Doğum gününde onun en ünlü şarkılarından biri olan O To Belli Joe. Ağıt adlı parçayı dinledik. Açık Radyo'da devam ediyoruz. Şimdi işte tam bir gerçek bir laham patlaması oldu. Wikileaks sitesi Amerika Birleşik Devletleri'nin 92 bin küsur belgesini ifşa etti. Hı hı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Herkesin hemen hemen tahmin ettiği hatta bildiği ama kanıt olmadığı için de bir şey söyleyemediği kamuoyundan gizlenen 92 bin küsur belgeyi yayımladı. Aynı anda Amerika'nın, İngiltere'nin ve Almanya'nın önemli medya organlarına da verildi. Julian Assange diye bir e, gazeteci aslında var. Onunla. Söyleyecekti, söyledi zaten yayınlayacağını. Pentagon engellemek için çok uğraştı ama olamadı. 195 sivilin tek tek cinayet olarak, yargısız infaz olarak öldürülmesi var. Bütün haritalarda yerleriyle nasıl ger gerçekleştiğiyle tam ham haliyle hiç düzeltilmemiş. Yani PR'dan halkla ilişkiler hı hı. cilasından hiç geçirilmeden... Savaşın bütün iğrençliği dehşeti ve vahşetiyle ortaya koyuyor. Yani Fransız birliklerinin bir okul otobüsüne ateş açarak sekiz çocuğu paralaması, Amerikan birliklerinin bir sivil otobüsü taraması, Amerikalı bir askerin dur ihtarına uymayan sağır bir adama sırtından ateş etmesi gibi. Aslında hepimizin tahmin edebileceği kolaylıkla tabii olmuştur niye olmasın diyebileceğimiz şeyleri belgeliyorlar. Radikal gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin kozmik odası patladı diye vermiş sürmanşetten. Bizim kozmik patlarken bayağı kafalar karışıktı. ABD'ninki patlayınca böyle bir şıkıdım şıkıdım tahta kaşıklar vuruyor birbirine. Evet bunların bir tekini bile e, yazdığını hatırlamıyorum bunu. Şimdi mesela Hürriyet Radikal gazeteleri. Yok ondan şaşırdım işte. Evet. Ama tabi ABD kötü e, Türkiye iyi. Bu gerçek üzerinden baktığımız zaman sorun evet. yok. Yani gündem yarattı Wikileaks sitesi diyor. Ama Türkiye'de de pek çok kozmik patlama olduğu oluyor. Bugün gazetesinin mesela yazdıkları filan dün zamanda olanlar daha önce tarafta defaatle çıkmış olanlar. O konularda pek bir bilgi yoktu. Evet haklısın. Afganistan'daki bütün iç yazışmalar da var. Yani komutanlarla asları. Hı -hı. Türkiye'de arasına... böyle bir şeyler e, yayınlandığını düşünüyorum. Ki buna benzer bazı şeyler son geçtiğimiz yıllarda birkaç yayınlandı. Şimdi bugün de daha yayınlandı komutanlarıyla konuşan. Bir kısım gazetemiz görmüyor. Hiç görmedi. Böyle bir haber yok. E, koskoca Ergenekon işi patladığı zaman aylarca görmeyen koca amiral gazeteler oldu. Ama e, ya burada demeye çalıştım niye ABD'ninkini gösteriyorsunuz değil. Tam da turnu sol kağıdı noktası bu. E, kötü ve iyi olaylar üzerinden mi yoksa özneler üzerinden mi ayırıyoruz? Çok önemli bir nokta fiil midir kötü ya da iyi olan yoksa özne midir diye e, sorduğumuz zaman bazı kültürler fiil diyor bazıları özne. Yani Türkçeleştirecek olursak kimin yaptığımı önemli yoksa ne olduğumu sorusu e, belli ki e, bu gazetelerin bir kısmı açısından elimizdeki 16 gazeteden bir kısmı açısından e, kimin yaptığı önemli ne yaptığı değil o yüzden e, buna da. Ahlaken bir böyle etik boşluğu falan filan demek mümkün. Yani New York Times, The Guardian ve Der Spiegel üç ayrı yerde medya kuruluşları belgeleri inceleyip kısmen herhalde zaten imkansız hepsini incelemek bir arasında. Dün aynı anda analizlerini yayınlayınca ortalık şoka girdi. Afganistan şokta diyor mesela Hürriyet gazetesi kendisi hiçbir şok durumunda değil tabii. Afganistan bu Wikileaks sebebiyle mi şoktaymış? Evet. <gülüyor> Afganistan'da şoka girecek kimse olduğunu sanmıyorum belgeler sebebiyle ancak, aman tanrım. Ancak şey sebebiyle şokta olan bir ulustan bahsediyoruz. Bombalar ve roketler Tabii sebebi. Doğrudan hani ses Shell dalgası şok şoku evet. e, gibi şeyler olabilir Mermi ama. Mermi şoku yani. Yani sivil katliam sayısız sivil katliam yargısız infaz sayısız savaş günlükleri var. Afganistan'daki NATO güçlerinin savaş suçu işledikler. Yani insanlığın en büyük suçunu. Aslında Nürnberg Mahkemesi'nin şeylerini alırsak işlediğini söylüyor ve Pakistan gizli servisleri tarafından örgütlenen Taliban'ın giderek güçlendiğini ortaya koyuyor. Aslında yeni hiçbir şey yok. Bir tane şey var pardon. Yani Amerikan ordusu şeyin farkındaymış yerden havaya roket atabildiğini ve helikopterde düşürmeye başladığını düşürdüğünü de Taliban'ın söylüyor o roketlerle. Hı hı. O yeni yani bunun kabulü yeni. Bu bir kabul değil zaten aslında. kabul değil ama... sızma. Şeyde Amerikan ordusu ilk defa böyle bir şey var ve devi düşürdüler diyormuş belgelerden birinde. Bu yeni. Onun dışında bilmediğimiz hiçbir şey yok. Fakat Newsweek dergisinin de yorumuna katılmamak mümkün değil. Bu belgeler Afganistan'ın savaşının, Afganistan savaşının seyrini değiştirecek diye bir yorum yapmış ki... Ben de katılıyorum. Şimdi Paul McGuff, Sydney Morning Herald'dan ilginç bir analiz yapmış. Ne kadar büyük diyor. Yani Afgan Warlogs deniyor bunlar. Afganistan Savaş Kayıtları adı altında yayınlandı. Tarihteki yerini e, yani ancak 1971'deki Pentagon Papers diye Pentagon belgeleri diye adlandırılan e, sansasyonel olayla karşılaştırılabilir boyut olarak. Diyor hı hı. işte onun Daniel Ellsberg'ün genç bir e, parlak bir subay olan askerliğini yapan Daniel Ellsberg'ün vicdanını şey yapıp belgelemesi savaşın üzerine Vietnam savaşının da hakikaten kaderi değişmişti. Bu da inşallah böyle olacak yani Henry Kissinger o zamanın yani yeryüzünün en gördüğü en büyük kitle katillerinden biri sayılan Henry Kissinger. Hem Savunma Bakanıydı hem Dışişleri Bakanlığı yaptı. Savaşında özellikle Laos ve Kamboçya'ya halı bombardımanları yapılmasının mimarıydı. İşte onları açığa çıkarttı Pentagon. Amerikan halkından gizli olarak onların parasıyla vergi verenlerin hiç ilgisi olmayan Amerikalıların hayatlarında bile adını duymadıkları ülkeleri, ...yerle bir ediyorlardı. Milyonlarca kişiyi öldürdüler. İşte Daniel Bur Ellsberg onları açıklamışlardı. İşte Henry Kissinger de ona... ...Amerika'nın en tehlikeli adamı demişti. Sadece yedi bin sayfa. Fakat neler çektiğini anlatıyor tabii o sırada. Yani fotokopileri basıyor... ...arkadaşlarının buldukları bir yerde... ...kız arkadaşıyla beraber. Ondan sonra ya New York Times... ...ve diğer gazetelerden biri basmazsa... ...bitti işi. Tamamen yani Akbaba'nın üç günde olduğu gibi. Fakat neyse ki basıyorlar işte. Fakat yani savaş, Vietnam Savaşı'nın ne kadar kötü gittiğini göstermenin yanı sıra Washington'ın bütün kirli çamaşırlarını Kamboçya ve Laos'u da halı bombardımanına tabi tuttuğunu da açıklıyordu. Hı hı. Şimdi halbuki 9201 askeri istihbarat ve diplomatik dokümanlar var. Ve daha başı diyor yani 15 bin daha yayınlayacakmış. Pentagon'un ve Washington Obama'nın adamlarının da dizleri titremeye başlamış vaziyette. Çünkü olanca çıplaklığıyla bu kripto denen şeyler var ya yazışmalar. Hı hı. Bunlarda kullanılan dil de ortaya çıkacak. Ve yani Barack Obama'nın bu kazanılması imkansız savaşında şimdiye kadar bilinmeyen, yani en azından bilinmeyen demeyeyim de konuşulmayan boyutlarını da ortaya çıkarttı. Bayağı Washington terliyor diyor. Çünkü 15 bin yeni dokümanla daha 10 bin kripto mesajı yollayacakmış Amerikan elçiliklerine silah ticareti üzerine. Amerikan elçiliklerinin silah ticaretiyle ilgili bilgileri mi varmış? Ticari konular, üstü kapalı gizli toplantılar ve hükümetlerin... Böyle hiç cilalanmamış, alınıp kullanmamış değerlendirmeleri hı hı. De çıkacak. Çok güzel olacak aslında. Fakat Afganistan'ın da neler yapacağı belli değil. Afganistan Savaşı'na Pentagon, Papers denilen Pentagon belgelerinin Vietnam'a yaptığının aynını yapabilir deniyor. Yani tek yeni bir açıklama şey var işte. Bir Amerikan helikopterini düşürmüş olan ısı ısı kovalayan yerden havaya ...roket kullanma... ...kapasitesine ulaştığını talibanın... ...söylüyor ve vurulduğunu... ...ama tabi asıl... E, ...bu logların... ...loglar deniyor buna... Warlog deniyor kayıtları... ...büyük hizmeti asıl... ...hükümetlerin... ...nasıl... ...bütün böyle... E, ...hükümetlerin her biri... ...dünyadaki bütün hükümetler ne kadar sanitize ediyorlar... Hı hı tertemiz bir savaş gibi gösteriyorlar. Savaşın nasıl gittiğini. Bunlar çok çi, böyle şeyler. Kana ve tere batmış ve belki dışkıya da batmış. Yani düzenlenmemiş Washington'da ve PR kliniklerinde, PR yani halkla ilişkiler kliniklerinde satışta düzeltilmemiş. Böyle bütün çıplaklığıyla çocukların nasıl doğurandığını kadınların ve gizli CIA'e Taliban liderlerini öldürmek için nasıl ölüm timleri kurulduğunu. Şimdi hepsini biliyorduk ama doğrulanmış oluyor. Ve işte bu insansız hava uçaklarının artık hadd hesabı olmayan bir şekilde herkesi daha paraladığını el kaide ve Taliban üzerine deyip şimdi ortaya çıktı iyice böyle hiçbir yetki olmadan kullanıldığını, yetki aşımları filan. Stanley McChrystal için bunlar söyleniyordu. Yani Ellsberg Daniel Ellsberg ile ilgili şey demişlerdi. En ilginç şeylerinden biri Rand Corporation'da bir stratejik analist olarak çalışıyordu Elsberg Ve bu gizli belgeleri Vietnam Savaşı'nın açıklamasının gerekçesini nasıl izah ediyor biliyor musun? Nasıl? Biz yanlış tarafta değildik. Biz yanlış taraftık. Yanlış tarafın kendisiydik. Ben bunu keşfedince daha fazla duramadım diyor. Bugüne kadar da kendisi bu bütün bu şeylerin mücadelesini sürdürdü. Ve şimdi The Most Dangerous Man in America diye... ...yani en, Amerika'daki en tehlikeli adam filmi bu, bu sene yayınlandı. Hı hı. Daniel Asberg'de onun başrolünde. Kendi hayatıyla ilgili bir film. Eee... Şöyle demişti işte o zaman, bizim benim gibi bir sürü insan daha çıkacağını bekliyorum, umudum bu. Ve nihayet send düğmesine, gönder düğmesine basacaklar o gizli belgeleri ve ondan sonra bu iş değişecek diye diyor, filmde diyor. Anlaşılan çağrısı yanıtsız kalmadı diye bitirmiş Mapo yazısını. ...Avustralya gazetesinde Sydney Morning Herald'da WikiLeaks kurucusu Julian Assange da de son derece soğukkanlı, serin kanlı bir basın toplantısı yaptı. Arada bir provokatör vardı. Hı hı. Onun sorusunu da e, başka ya başka türden niye adam gibi soru halinde formüle et ya da geçiyorum diye herifte ısrar edince geçti gitti. Next, öbür sorulara ve çok ilginç bir ...şey yaptı... ...basın toplantısı... ...Spiegel'de... ...Spiegel dergisinin online... ...yani edisyonuna da verdiği demeçte... ...bu etkili olacak mı... ...diyorlar... ...ve yani... ...Spiegel dergisinin muhabiri diyor ki... ...bu, bu gibi... ...bunların yayınlanması... ...savaşın gidişini etkileyecek mi... diyor. Yani şöyle etkileyecek diyor her günlük o korkunç vahşetini hiç duymadığımız ve pisliğini ortaya çıkartıyor parlıyor zaten. Evet kamuoyunun da değişeceğini umuyorum İnsanların da politik ve diplomatik etkili pozisyonlarda olan insanların da fikrini değiştireceğini değiştirecek diyor hatta umuyorum dememiş. Biraz fazla şey beklemiyor musunuz diye sormuş Spiegel dergisi. Yok genel olarak Afganistan'da bir savaşın bitmesi için de genel bir mood var diyor. Bütün ülkelerinde dünyanın Amerika'da da öyle. tabii ki bu bilgi, bilgi sızması bunu sadece sağlamayacak ama... ...siyasi iradeyi de hatır sayılır bir ölçüde etkileyecek diyor. Ve e, aslında... E, bu şeffaflık peşindesiniz diyor. yani Şimdi WikiLeaks'in peşinde koşuyor Pentagon falan diye sormuş Beagle. Size hesap verilebilir durmak nasıl kılacağız sizi diyor. WikiLeaks dediğiniz şey uzaydan gelmiş değil. Biz burada yeryüzünde yaşayan insanlarız diyor. Belli ülkelerde ve belli sayıda kurallar içinde kanun içinde Hı -hı. yönetiliyoruz diyor. Çeşitli ülkelerde legal olarak bizim durdurmamız için işte Pentagon başka Amerika'dan CIA'den filan şeyler gelmiştir herhalde. Bize yapılan her türlü hukuki kişiyi cevapladık ve kazandık. Kan Mahkemedir. Mahkemelerdir kanunu uygulamaktan. Yoksa şirketler ya da generaller değil diyor. Hepimize aslında verecek birkaç sözü var herkes için. Kanun yani anayasalarda ve mahkemelerde ifade edildiği şekilde şimdiye kadar bizim bizden yanaydı. Her ülkede diyor. Peki sizin bu daha adil bir, adil bir toplum için mücadele ediyorsunuz. Bunun için de şeffaflığın şart olduğunu söylemiştiniz. <Gülüyor> Bundan neyi kastediyorsunuz diyor. Assange de demiş ki reform ancak adaletsizlikler açığa teşhir edildiği zaman yapılabilir adil olmayan bir planı uygulamadan e, uygulanma aşamasına geçilmeden önce durdurabilirseniz bu adalet adaletsizliği durdurmak olur diyor size işte Ellsberg'e söyledikleri gibi bir zamanlar Pentagon Papers'daki en tehlikeli e, adam şimdi siz bugün en tehlikeli ve en tehlikedeki adam mısınız diyor Hayır en tehlikeli adamlar bu savaşı yöneten insanlardır. Savaş yapanlardır. En tehlikeli adamlar demiş Julian Assange. Ve onların durdurulması gerekiyor. Eğer bu beni onların gözünde tehlikeli yapıyorsa ben ne yapayım ne yapalım demiş. E, Silikon Vadisi'nde bir şirket kurup Palo Alto'da harika bir villada yüzme havuzlu bir villada oturabilirdiniz. Neden onun yerine WikiLeaks projesini yaptınız diye son soru sormuşlar. Valla hepimizin bir tek hayatı var. Bir kere yaşarız demiş Esenç. Biz de o zamanımızı bize ayrılan, tahsis edilmiş o zamanı anlamlı ve tatmin edici bir şey yapmakla geçirsek iyi olur demiş. Yani böyle bir yükümlülüğümüz vardır. Ben bu yaptığım şeyin anlamlı ve tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Benim tabiatımda biraz böyle demiş. Yani ben büyük çapta sistemler yaratmaktan, kurmaktan hoşlanıyorum. Çünkü dünya dört bir tarafında bu sistemi kurarak aynı anda yayın yapabilecek bir şeye getiriyor. Ve işte zor durumda, aciz durumda, ezilenlerden yana insanlara yardım etmekten de hoşlanıyorum. Bir de e, alçakları da ezilmiş görmekten, ezmekten de hoşlanıyorum. Yani keyif, yaptığım işten keyif alıyorum diye bitirmiş Julian Assange. Wikileaks kurucusu. 2006'da kurulmuş Wikileaks sitesi. ilk istihbarat, ilk halk istihbarat servisi. Dünyadaki diye niteliyor. Amerikan helikopterinin Irak'ta 12 sivili Katlettiği görüntüleri yayınlamış. Biz de onun seslerini size duyurmuş ve şey yapmıştık. E, dirsek haline getirmiştik. Amerikan hükümeti de gizli belgeleri sızdıranları soruşturuyormuş. Cevabı ne diye so sual edecek olursan. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeff Moral ne demiş? Ne demiş? Belgeleri basına sızdıranları bulmak için her şeyi yapacağız demiş. Hı. Ama içindekilerin doğru olup olmadığı konusunda bir bilgi vermemiş bize. Bulmak önemli ama değil mi? Sızdıran tabii askerleri de. onları cezalandırırsak belki de artık Afganistan'da ve başka yerlerde insanlar yargısın infazlara filan kurban gitmezler. Pek tabi. İşte giderek böyle çok beyaz saraydan da bir açıklama gelmiş. Çok ciddi, Amerikan askerlerine ciddi bir tehdit geldi demiş. Obama yönetimi suçlamış yani şeyi. Amerika, Afganistan ve Pakistan birbirlerine anan avrat dümdüz gitmeye başladılar. Koalisyon komutanları da sivil ölümlerini Gizlemişler, Kom koskoca komutanların yalan söyleyip ölümleri gizlemiş olabileceğine ihtim ihtimal veriyor musun sen? E, veriyorum. Yani çünkü şu ana kadar tüm savaşlarda böyle şeyler oldu. Yani bir yandan konuştuğumuz her şey gayet banal, savaşın evet. sıradan halleri. Yani özel ve de inanılmaz ve aman Allah'ım diyeceğimiz bir şey duymadım şu ana kadar. Var mı? Yok hiçbir şey yok tabi öyle. Bilinmeyen de hemen hemen bir tek işte bu roket hikayesi de o da bir teknik detaydan yani ibaret. Yani çok önemli Zaten değil. De Atabiliyorlar önemli. mı atamıyorlar mı falan. Ama bu ikiliksin en güzel şeyi ben, bana sorarsan, günün sorusunu soruyorum. Kimin ipliğini pazara çıkardı? Pentagon'un mu? Ee, Afganistan'daki işgalin diyebiliriz ama bence daha... Bence medyanın. Medya paçavra etti. Medyanın ölümünü bence. Medya ölmez. Medya pişkin. Ee, onlar zümrüt anka kuşu hop bak manşete bası verir wikileaks'i de böylece gazetecilik görevinde yerine getirmiş olur. Soracak olursan altı ay sonra da bak Afganistan'da efendim belgesi çıktı biz anında yayınladık diye dinlersin. Yani, hacı yatmaz. Medya ölmez. Vatan bölünmez. Açık gaz.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 Evet dün geçen hafta şeyde söylemiştiniz yani kuzeyden Poyraz esince Karadeniz'deki nemli havayı yağışlı havadığın nemini de getiriyor. Evet sürekli Değil bir mi? nem pompalıyor. Bir ara da bir yağmur yağdığı zaman Evet. o da toprak yeryüzü bu beton asfalt yüzeyler çok sıcak olduğu için kısa bir söyle yağmurdan sonra da havadaki nem bir anda artıyor. O da oldukça büyük problem yaratıyor. Yani Aha, bunlar evet. birbirlerini besliyorlar. Yani asfalt ve beton erme yollardan tabii buharlaşma daha yüksek oluyor. oluyor. Tabii onlar çünkü o yüzeyler sıcaklığı güneş yuttuğu için sürekli olarak çok sıcak ve o yüzeyler geceleyin de sıcaklığı kusuyorlar. Evet. Bu beton binalar, bütün bu asfalt yollar, parklar geceleyin gündüz yuttuğu sıcaklığı güneşin güneşten aldıkları enerji resmen kusuyor yani böyle. O yüzden geceleri de çok soğuk olamıyor. 20 derecenin altına inmiyor havasıcaklar geceleyin. Zaten büyük problem de öyle oluyor. Geceleri eğer hava yeterince soğumazsa, e, biz uyuyup da dinlenemezsek vücut gündüz sıcaklık kızdan boğuşuyor. Geceleri de böyle bu devam ederse dinlenemezsek o zaman işte sıcak hava dalgası sağlığımızı bozmaya başlıyor. Mesela işte Ankara'da ben gece üşüdüm. Allah'ım bozguru. Gece hava bir nem olmadığı için geceleri çok hızlı soğuyor hava orada. Günümüzde zaten nem olmadığı için herhangi bir şey hissetmiyorsun. Ya sıçaklığı hissetmiyorsun orada neredeyse. Yoksa Ankara'ya bir hissetmem. Ankara'yı ama ne yapsak? <gülüyor> Açık radyoyla taşıyalım oraya. Belki bizi dinlerler. Oradaki büyük bürokratlar falan daha iyi olur. Ve, ve bütünüyle değiştirir, değiştirirmişiz mesela. iki yayında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 Orada da 5-6 hektar diyor. 5-6 o zaman 3 kere 6 18. Evet. 3 ile çarpacak. 15 Bozuk orman alanı diyor bir de. Sanki fark ediyormuş gibi. Hmm. Yani böyle hmm. de bir bozuk ibaret boşver. kullanıyor. Bozuk nasıl yanabilir bir şey okay. değil diyeceksin. Yani hmm. Ya da Maki için aynı şeyi söylüyorlar. Bir de Balıkesir'de ilk belirlemelere göre 1,5 hektar ormanlık alanı. genel yanmamış zarar görmüş. Bu haberleri de ben topladım bugün konuşuruz belki diye. Öte yandan da Ardahan'da da büyük bir sağanak tehlikesi. Çok sayıda ev sular altındaymış. Kentin tümü risk altında demiş. Ben dün ee, şeydeydim. Ardahan belediye başkanı. Evet, ben dün Ankara'dan şeye duradım. Afet Alci Yardım başkanını ziyaret ettim. O da perişan olmuş adamcağız. Dolaşmaktan bu selle ile ilgili binaları her yeri. Bir yerde toprak şişiyormuş.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 Mesela e, kaç elli bin tane başvuru oluyormuş, bunun 32 bini sağlam çıkıyor. E, bir bunun en az 10 bini de şeymiş. E, adam kendisi balozu yıkıyor yani. Önemi neden? Ah şeyim. <gülüyor> para almak. Için. Para almak için. Ama devlet para verme, 20 yıl faizsiz kredi veriyor. Onunda pek hoşlanmıyorlar. Böyle <gülüyor> <gülüyor> bir durum var. Ve o şeyleri e, başvuruları kontrol etmek için.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 Evet bu şey doğruysa bu arada yani siz de belki daha rahat araştırabilirsiniz. Bu Ardahan'la ilgili bir haber şimdi okudukça detayını daha da endişelendim. Tarihinde görülmemiş bir yağış alıyor demiş Hı -hı. belediye başkanı Faruk Köksu. E, Ve şu an ta kentin tamamı seyahat sularıyla karşı karşıya büyük bir risk altındayız demiş. Yağışın dışında köy ve yaylalardaki sular da Ardağan'a doğru akıyor. Büyük bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Yollarımız adeta göl oldu demiş. Evet. Yani, şimdi zaten onlar yani insanların, biz bu yüzyıllık yıllık, 500 yıllık yağışa göre bu tür binalar, yerleşimler karar verilir. Yollar, köprüler, menfezler yapılır. O yüzden adamın hayatına görmediği kadar yağmış olması normaldir yani.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 Zaten her taraftan Kürt haberler evet, geliyor. Odaylar. Bir acayip uyarı da şeyden geliyor. E, Turist Rehberleri Birliği'nden ve İstanbul Turist Rehberler Odası'ndan yere yere batan sarnıcı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya demişler. O üstten geçen trafikten dolayı mı? E, Sultan, evet. Sultanahmet Meydanı'nın yayalaştırılmasının... Ya, e, yani ileride hesabını veremeyeceğimiz bir biçimde zarar görebilir hatta çökebilir diyorlar. Allah Allah ne demek yerleştirmesine otomobilleştirsinler mi anlamadım ya bu, bu haberi hocam. Doğru şimdi ben de çözemedim. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi giriyorum bakayım ne oluyor. Hırsızın notu yakası şaşırt demişler bu yağmurdan. Evet çıldır sanak yaşa teslim hmm. çıldır. Evet, yerel gazetelerden takip etmek tabii ee, çok iyi olabilir. Yukarı Çanbaz köyünde yüzlerce dönüm ekili arazi, arazi sular altına kalmıştı. İşte bu da çok kötü. Biliyor musun? Bugün bu yıllar tam böyle hasat zamanı yağmur yağması yani çok kötü bir durum. O yüzden yani baksanız zaman mı yıllık toplam yağışa, aa ne kadar güzel. Bu yıl hasat çok iyi olacak dersiniz. Ama o yağışın ne zaman yağdığına bakmıyor insanlar evet. baktıkları zaman. İşte, istatistikte böyle bir şey. İstatistiklerde yalan vardır biliyorsunuz. <gülüyor> bu yalan oluyor. Bakmadığı zaman böyle fiziksel olarak. İşte Ardağan'da da öyle 2 saat süren aşırı yağış köydeki vatandaşların evini, hayvanlarını, ahırlarını kullanılmaz hale getirmiş. Çoğu evde topraktan olduğu için aşırı yağmurlar, içeri sızarken köylüler eşyalarını kurtarmak için yoğun çaba harcamışlar. Evet. Toprak, damlardan arkan evlerin içini kullanılmaz hale getiriyormuş demek. Bu dam evler suyu tutmuyor. Onu sıkıştırılardı eskiden ama herhalde kardan, kar için. Hmm, evet. E, öte yandan da tabi Moskova'dan da yani Rusya'dan da inanılmaz ya, onları da şaşırtan hatta çok ha, alışıklı sıcaklardan, sıcaklardan yani 37-2'yi görmüş. Yani haber. bu da e, 37-2 Sersyus bu kentin tarihinde Moskova'nın tarihinde bilinen ilkmiş en yüksek rekor kırılmış yani.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 Tabii hemen e, suç fazla alkol alınıyor ondan diyorlar. ama Aa, Doğru bu... bir de güneşten çarpılıyorlardır. Alkolle güneşin ortasına kalınca. Ama herhalde sadece Öyle alkol şey sorun olmasa gerek diye de düşünüyor insan. Bugünlerde de İnegöl'den Rusya'ya kadar her şeyi alkole bağlamak. Ha, doğru. <gülüyor> üzüm yesinler hocam. Evet üzüm yesinler dedi değil mi başbakan? Ben mesela alkol hiç kullanmıyorum ama kullananların <gülüyor> artık kendi bilirsin <gülüyor> Ne diyeyim ben. Bu, evet Ardan yani şey, yani afet, acı durumu yedim, başkanın durumunu görünce, Türkiye'de acayip pis afetle, adam yetişemiyor her tarafa, koştura koştur. Bu bir de Elaz, şey vardı, neydi, Tunceliye'ye bir para gönderme olayı vardı. Onu dedim, bak Tunceliye'den para göndermişsiniz, hani Kamerkenç, hmm. çelenk koyunca, yok hocam diyor, Aha. basın abarttı diyor, 15 gün önce ben o parayı göndermiştim diyor. hatta <gülüyor> politikacıların acılarının olmuş biraz. Cibe işte. alım yani. 15 gün önce ben parayı göndermiştim diye basın diye şimdi onu çelenge bağladı diyor. Biliyorsunuz <gülüyor> hocam muhabbilikte yapıyoruz. Evet çok şey. Yani. Ve bu arada Moskova'da da özellikle maalesef klima kurulamıyormuş çünkü ustalar çok meşgulmüş, Yoğunmuş ha. işleri. Eylül ayına gün alabiliyormuş en, en erken. Patlama yapmış demek biraz. Klima ve ventilatörler. Hmm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 İşte cooling point, soğuma noktaları diye. Böyle fakir, yaşlı, işte yine külması olmayan insana gidip orada belli saatlerini geçirebiliyor. Yoldaki yolcu istediği zaman gidip orada barınıp şey yapıyor. Ve Kızıl suda atıyor dağıtıyor şeylerde. Bizde öyle hiçbir şey yok ya, yani, nedense sen? Evet. Bilmiyorum yani bunun para da yok bu işte galiba. Şimdi gidip ben su dağıtsam olmuyor. Bedava. Eskiden çocukken bazarda suta satardık artık. Gerçi hiç para kazanamadım o işten ama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 ...yok girme de yani ben kafam karışık... Burada <gülüyor> bunu verecekler... ...çamaşır makinesi mi kömür mü bekliyoruz... <gülüyor> Teklifler açıyoruz... <gülüyor> ...şey dağıtıyorlarmış bazı yerlerde... parti ee, ba, başkan şeyleri... E, beli, nedir? ...ilçe başkanları... ...kahve falan... ...bir de bir kitapçık dağıtıyormuşlar... ...yaa... ...tabii kahve kırk yıl hatırı var en azından... ...iyi bir yatırım... <gülüyor> evet. ...taşılması da kolay... <gülüyor>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 Çin'den çok büyük çevre felaket haberleri de gel. Yalnız verdiği tabi petrol borusunun. Ha bir de Amerika'da da var. Bir de bu tropical fırtına var şimdi Meksika köfesinde. Evet. Ha bir şimdi ders vermeye başladık Türkiye'deki petrolcilere. Öyle mi? Afet acil yardım planlaması. Afil acil durumu. Böyle bir talepler başladı. Yani görüyorsunuz. Ya Meksika Körfezi neredeyse bir bitiyor hayat 2000 orada. 100 kişi çalışıyor hocam Amerika Körfezindeki afeti yönetmek için sırf. O evet. kadar büyük bir olay yani inanamazsın. Evet, yönetememek için daha doğrusu <gülüyor> galiba. <gülüyor> Çünkü ben ya çeşitli gazeteciler, bağımsız gazetecilerden izliyoruz. Gerçek anlamda bir e, felaket. Bir, bir şey daha söyleyeyim size ama yerini unuttum ya. Başkan söylemişti. Bizim Türkiye'de bir yerde bir belediye başkanı e, su su arıyormuş. Ve yerden büyük miktarda karbondioksit fışkırmaya başlamış. Öyle mi? Nerede evet. bu? Türkiye'de mi? Türkiye'de Türkiye ama şehri unuttum ya. Onu onu nasıl kapatacağız diyor şimdi kara kara düşünüyorlar. Yani o Körfez'dekine benzer bir olay da Türkiye'de yaşanıyor. Metan mı fışkırıyor? Yok, karbondioksit. Metan olsa yakarsın onu da. Evet. Yani yani tamam gerçi kırsal bir alanda bir tehlike arz etmiyor ama korkuyorlar yani daha ne başka ne patlayacak alttan ne gelir diye. Türkiye'de böyle bir yerde işte adam şey halinde karbondioksit şeyine başlamış, oradan korkunç bir karbondioksit fışkırıyormuş. Evet. Hocam, bugün görüyorsun kaç tane haber atlatması yaptı Evet, hakikaten bizi. istiyorum artık. Sınıfta e, dört 5'te geçeriz gene evet. de diye ümit ediyorum. Öyle. bir de bu ÖSS adaylarına bekliyoruz meteorolojiye. Bak neler uğraşıyoruz. Dünyanın problemlerini çözüyoruz burada. Evet. Önemli o ne? konuda evet. her zaman reklam yapmaya hazırız zaten. Aa, i̇şte bu... pazar günü şey vardı bu ÖSS'ye yemede ilk 500'e girenlerle bir kahvaltı vardı üniversitede. Çocuklar, kabalar çok karışık. Öyle mi? Ha yani de çocuklar dünyadan çok habersiz ha, o çocuklar ben söyleyeyim size. Hiç halbuki yöneticilerin durumuna benzemiyorlar diyorsunuz. Yani ya. hiç gündemi takip etmiyorlar dünyadan. Tamamen şeye, derslere kapatmışlar kendini. kamba girmişler kaç yıldır. Hiç dünyada haberleri yok ha. Ben asla mütbelik süre girenleri almam belki de. Bilmiyorum. <gülüyor> aman, aman. Hayır çünkü birazcık şey olmak lazım yani. başarılı olmak için girişken olmak lazım. Biraz dünyayı, gündemi takip edeceğin ya. Bu kadar da... E bu sistemle nasıl takip edecekler Miktat sistem... Bey? Ha uçakta giderken Ankara'ya şeyi gördüm. E, nedir o?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 Çocuğa diyorsun ha, kan görmekten hoşlanmıyorsun yok aman diyor hiç kanman göremem. E, ne için var hep de, e, puanım tutuyor. <gülüyor> Allah ya. Çocuğa, çocuk puanım tutuyor diye hiç ilgilenmediği konularda bir şey yazmaya çalışıyor yoksa puanı yazık olacak acaba diye oraya mı yazsam burayı mı? Ya böyle bir tuhaf bir durum var ya nasıl bir meslek seçimidir bilmiyorum bu nasıl bir şeydir. Acayip. Yani vallahi çok yazık yani bu sıcak nemli havalarda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 Bobby Gentry'den dinledik bir parçadan I'll Never Fall In Love Again Bir Daha Aşık Olmayacağım diye bir balad 1969'dan 41 yıllık bir şarkı Bobby Gentry'nin doğum gününün bugün olması münasebetiyle çaldık. Açık kaste. Evet Açık Radyo 94.9 burası aynı zamanda da Açık Radyo.com oradan da yayın yapıyoruz internet üzerinden tabi podcast di adlandırılan sonra açık gazetenin gün içinde internet üzerinde de depolanması ve oradan da internet üzerinden dinlenebilmesi her istendiği zaman indirilip dinlenebilmesi de abone basit bir şekilde abone olarak bedavaya mümkün onları da hatırlatalım ve devam edelim saat 9.38'de yaz sıcaklarında biraz daha çevre işine tekrar dönmenin de zamanıdır BP'nin yönetim kurulu başkanı görevden alınıyormuş. Çok üzüntüyle takip ettiğimiz özellikle abinin büyük yüreğinin paralandığı bir olay. Ama seni sevindirecek haberlerim de var abi. Öyle mi? Evet. Tony Hayward bir kere Sibirya'ya gönderiliyor diye kötü bir şey var. Eskiden Sovyetler Birliği dönemi iken Rusya Sovyetler Birliği adı altında. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği iken Sibirya'ya göndermekle tehdit edilirdi insanlar. Stalin uygulaması, hı hı. Gulag adaları filan orada hı hı. soğukta filan perişan. Bu öyle değilmiş ama Amerika'yı biraz yatıştırmak için çok gaf yaptı diye. işte ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum deyip sonra millet kahrolurken oğluyla yat gezilerine filan çıktı ya denizleri açıldı. Hı hı. İşte burası küçük bir yer. Körfe, Meksika körfezi çok büyük bir su. Burada dökülen bir damla, devede kulak falan gibi de harika açıklamalar yaptığı için biraz sinirleniyorlar Tony, Tony Hayward'da. Bana sorarsan da son derece antipatik bir adam zaten. Ama bu benim değerlendirmemle ilgili bir şey değil. Gidiyormuş artık yeni bir role atanacakmış Rusya'daki işinin Rusya'daki iş başına. Tabii ayrıca görevden alınırsa da bir de harika bir NTV'den Semih Sönmez'in yaptığı NTV'ye mesela bir C'den bir araştırma var. Harika yani. BP'nin CEO'suna yani yöneticisine Cezam verecek diye bir bakmış daha önce kimler ne yapmış kötü yönetenleri atıyorlar ve para da veriyorlar biraz işte biraz mı? <gülüyor> ya tabii göreceli sonuç olarak ama yani hani bana fena değil mesela yani şeyden en azdan en yükseğe kadar ayrılanlara görevden atılanlara filan verilen tazminatların bir listesini yapmış ki hakikaten insana etkiliyor. Starbucks'la başlamışlar. Ardından benim tanımadığım Hisefua SGX diye bir şirket var. Onu da Singapur Exchange. O da şey finans şirketi ha, fakat. Ha, o yüzden tanımıyorum. <gülüyor> yani Starbucks'ın başındaki adama bir buçuk bir milyon iki yüz elli bin dolar tazminatla görevden ayrılmış bir şey değil tabii. Ama Rick Wagner Mesela GM geçen sene onu batırdı bütün işleri falan. Maalesef... On binlerce işçi işsiz kaldılar. Üstüne üstlük de tazminat olarak herhalde birer otomobil lastiği falan götürdüler evlerine. İşte o da zaten 8.2 milyon dolar gibi aslında cüzi çalışmaların karşılığı olan bir... Evet, tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. da ki. Tabii ki. da ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. İşte HP'ninkisi 21 milyon dolar almış. İşte Vodafone'unkisi 2.13 almış. Disney'inkisi 130 milyon 130 dolar. 130 milyon mu? Ne diyorsun? Disney'de CEO'luk önerilirse hayır demiyorum diye ben prensip e, kararımı açıklayayım. Bir de Home, Home Depot Depo. daha iyiymiş 210 milyon dolar. Tabi burada benim bakma bir şey daha geliyor. Ya yani NTV'nin bu yaptığı haber bence gayet önemli ve değerli. Ama velakin bu biraz şey gibi işte Afganistan sızıntıları gibi. Eee Mesela Türkiye'deki siyolarla ilgili bir fikrimiz var mı? Kaç para alırlar falan filan. Yani çünkü genellikle bu tip örnekler Türkiye'de garip bir şekilde bizimle hiç alakası olmayan durumlarla ilişkilendiriliyor. Ve kapitalizm Türkiye dışında bir yerde sömürü düzeni kurarken burada ne yapıyor bilmiyoruz. Yani yapıyor mu yapmıyor mu o konuda da bir şey yok ama yok. yani. Yok evet. Aynı Afganistan'ın hürriyette manşet olup e, Türkiye'deki kozmik oda durumlarının aman tanrım kozmik oda falan diye. Ama heyecan, burada bir fark bir şey Nedir? Çünkü burada bu liste, NTV'nin hazırladığı liste başarısız olan yöneticilerin aldıkları tazminatlar. Türkiye'de herhangi bir şirketin başarısız bir yöneticisi olacağını düşünebiliyor musunuz? Ya yani nadiren arada çıkıyor olabilir. Pek istisnadır. Yani, kayda değmez. Doğru. Yani kayda almaya da gerek orada. yok bir yandan. Ama, Ro Robert Dudley geliyormuş yerine de. Müjdemi isterim. Kim olur? hemen söyleyeyim Hayward'ın yerini alacak olan bir Amerikalı bir kere hı hı. ikincisi daha önce Rusya Hazar Denizi Cezayir ve Mısır'daki operasyonları yürütmüş Mississippi doğumluymuş üstelik Mem, kendi memleketinin de tamamen petrole bulanmış olan bütün kültürünü kaybetmek üzere olan Mississippi'nin de halinden ne diyor onlar herhalde yani onlar bilmiyorum ama BP'nin e, bir İngiliz şirketi olarak Amerika'dan tokat yeme ihtimali üzerine e, araya başbakanların falan bile girdiği bir süreçten bahsettiğimizden e, bunlar da ara çözümler olarak fena değil. Bu arada BP e, onaylamış Dadly'n e, getirilmesini hmm. ve e, körfezdeki sızıntı ile ilgili de 32.2 milyar dolarlık bir e, para ayırdığını açıklamış. Hmm. Yani Mississippi'nin peki şeyine baktım ben bu arada. Mississippi valisi ne iş yapıyormuş biliyor musun? Bütün şey, çabalarını yar, yarım bıraktırmış. Yani körfezin temizlenmesi falan. BP'ye telefon ediyorlarmış mesela. Aman uyarı işte pelikanlar gördük petrole battı diye. Hı hı. Şey hatları yani 40 bin kişi çalıştırıyormuş temizleme işlerinde. BP. Çalışan 40 bin kişinin büyük çoğunluğuysa hapishanelerden getirilen neredeyse bedava çalıştırılan insanlar. Bu konuda da çünkü birkaç protesto gösterisi oldu. İşsiz kaldık açız bizi çalıştırın temizlemede diye. İnsanlar buna razılar çünkü şu anda. Ama tabii ki daha ucuza çalışan birileri varsa serbest piyasa gereği. Yarı kölelik de sayılabilir tabii mahkumken çalıştırılmak ama. Neyse Amerika'da bu tip şeyler çok sıkıntı yaratmıyor. Bir garip bir şekilde öyle bir klik var. E, yani çok ağır. Çünkü e, yani bütün bir dolaştım diyor bir balıkçı. 66 yaşında mesela. E, hiç kimseye izin verilmediği için balık avlama izni. Hı hı. E, tamamen petrol şehri oldu. Petrol eyaletleri oldu oraları zaten. Herkes BP'ye çalışıyor. Fakat bitince bu ne olacağını kimse bilmiyor. Mesela birisi demiş ki. Ben bütün Mississippi'yi dolaştım ve hiçbir yerde balık avlayamadım demiş. Bütün bir kültür ölüyor tabii. Bütün bir varoluş biçimi ölüyor. Bulamadım demiş ve en kötüsü de artık şunu diyorlar. Bir deneke şeyim var. Bir freezer dolusu derin dondurucuda balığım var. O bitince ne olacak? En ufak bir fikrim yok diye konuşan balıkçılar, tekne sahipleri filan var ve bir fırtına gelirse bütün körfez eyaletlerinden oradaki şehirlerdeki insanların tahliye edilmesi gerekir çünkü petrol yağacak o zaman üstlerine diyor. Ya yani akıl almaz bir boyutta olduğunu söylüyorlar. Ve yalnız ben şeye baktım çok ilgi çekici. Mississippi valisinin daha önceki işini biliyor musun? Politika atılmadan önce? Yok hayır. Hı? Tahminde bulunmak ister misin? Petrol ile ilgili bir işler yapıyor olma ihtimali yüksek. Çünkü e, yani valilik dediğin orada seçimle olan bir şey. Evet. Seçimleri de genellikle babalar katılıyor. Paraya bağlı falan filan. Petrol ve doğalgaz endüstrisinde çalıştı. Doğru. Ama daha önce ne iş yapıyormuş? Tütün endüstrisinde. <gülüyor> Sigara endüstrisinin lobicisiymiş. Hmm. Lobi şirketinde çalışıyormuş. Reynolds şirketinden 2000 yılında 17.150 dolar ayda alıyormuş. Hani sen açıkla dedin ya işte. Sen onu Türkler, için, Türkiye'dekiler için söylemiştin ama olsun ben şimdilik Mississippi'ye açıklayayım. Ne bulursak o. Bir de şeye katılıyormuş. Conservative Citizens Council'a para yardımı yapıyormuş. Onun ne olduğunu biliyor musun? CCC diye Muhafazakar Vatandaşlar Konseyi. O işte ülkücü dernekler gibi. Hmm. Yani siyah insanın oralarda varlık sebebi olmadığını söyleyenlerdenmiş. Beyaz Vatandaşlar Konseyi gibi. 1950'lerde 60'larda o vardı. Şimdi adı tutucu muhafazakar vatandaşlar konseyine dönüşmüş. Onun da sıkı... Kampanyacısını ondan çok para alıyormuş onlara da para veriyormuş böyle bir hoş valimiz var Barber adı onu da geçiyorum şimdi artık bir su meselesine de girmenin zamanı galiba yarın çok önemli bir gün onu söyleyeyim. Ona Su meselesine girmeden önce bir iki elde kalan şeyleri de söyleyeyim. Bu 35. madde tartışmasında bir gelişme var mı? E, aslında bir gelişme var mı bilmiyorum. Daha henüz e, pehlivanlar birbirlerini tartıyor modu var bir miktar böyle. Herkes birbirine bir elense çekiyor falan filan. E, peşrev, peşrev. An, peşrev faslı şu anda yaşanıyor. E, denilene göre, bu denilenler nereden deniyor falan kısımlar hep ikili olduğu için... Cuma günü CHP 35. maddenin değiştirilmesiyle ilgili tasarıyı meclise getirecek ama bir diğer hani söylenebilecek olan bu peşrevden galiba AKP'nin pek bu oyuna hazırlıklı olmadığı ya da bu oyunu oynamak istemediği gibi şimdilik gelen açıklamalar bu. iki tane açıklama var benim görebildiğim kadarıyla biri Cemil Çiçek'in açıklaması ki Cemil Çiçek olduğu için belki değer vermemekte de fayda olabilir. Partinin biliyoruz ki Vatanperver kanadı ne Cemil Çiçek Bir şeyler söylüyor Ama yani söylediği şeyin yani ne Nedir öte... 35. madde onu bir hatırlatalım Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yasası diye bir şey var O da rejimi Koruma görevi yani Koruma ve kollama görevi veriyor Tabi bundan da doğal olarak bir çıkarım yapılabiliyor Ya da çıkarsa ama ...yani iyi korunmadığını, rejimin tehlikeye düştüğünü gördükleri anda da darbeye bir yol açılmış oluyor. Mesele bu. Ya Cemil Çek aslında hayır falan demiş. Yani 35. madde kaldırılamaz falan. Tabii AKP tarafından da CHP tarafından da kimse böyle bir şey söylemiyor. AKP'nin şu anda Cemil Çiçek'in söylediği ya bir getirsinler bakalım falan filan gibi... ...böyle bir ağırdan alma yokuşlu konuşma tarzı tercih etmiş... Önce o enerjiyi görmemiz lazım. CHP'nin yürüyüşünü görmemiz lazım ki oraya ne kadar zamanda gidebileceğimizi görelim falan gibi böyle. Yani yan yan mı yürüyor böyle tabii, kostaklanarak. Tabii. <gülüyor> yani kaldırıyorsunuz e, bu kaldırmıyorsunuz bu gelmediği. <gülüyor> evet. e, bir diğer açıklama ki gerçekten iki adet partiden açıklama gelince ikisi de e, diğeri de Burhan Kuzu. TVM Öneri başına bir dine varız diyorlar ama. İşte hep onu diyorlar da e, nasıl olacak o işbirliği kısmı orasına dair konuşmaktan çok nasıl olamayacağına dair konuşmayı daha çok duyuyor olmak insanın midesini kaldırıyor. Burankuz Kuz da demiş ki e, bunun için meclis olağanüstü falan toplanamaz bunu zaten anayasayla da ilgisi yok. Herhalde e, yaz tatiline çıkınca TBM darbe olacak değil ya bir dahaki dönem yaparız demiş. Bravo ee, bunu hiç düşünmemişler yani yaz tatiline çıktığı zaman darbe olmaz Türkiye'de yani, hiç böyle bir şey görmü zaten mi? eyvah darbe olacak iki aya 35. maddeyi kaldıralım falan gibi bir şey değil herhalde çünkü madde 35 olmasa da darbe yapılabilir. Konu bu değil. Konu madde 35'i kaldırmakla ilgili. Bir demokratik turnusola itiliyor hükümet. Çünkü AKP'nin getirdiği söylenen anayasa değişikliği ile ilgili bir tartışma var. Bunun karşıtı olarak da muhalefet bir köşe sıkıştırma iş olarak madde 35 çıkardı yoksa 1960'ta evet, da vardı. Bir operasyon yaptı yaptığını buradan bir kez daha CHP'nin teslim e, ediyoruz. Operasyon kısmını bir kenara bırakacak olursak en nihayette madde 35'in kaldırılmasıyla ilgili e, eğer taş koyacak olan AKP olursa e, AKP'nin zararını olur demek de herhalde çok çok net. Evet o anlamda söyledim. Politik bir yani içeriği ayrı onu da destekliyoruz elbette 35. madde gibi bir garabetin bu ana kadar barınması bile tuhaflık ama onu kaldırması ama bu Cemil Çiçek'in açıklaması üstüne üstlük Burhan Kuzu'nun anayasa komisyonu başkanı o değil mi? Evet. Ya, Burhan Kuzu ya çok anayasa konuşmaktan kafası anayasa oldu çünkü bunun anayasa değişikliği alakası yok bu bir yasa değişikliği falan. E, tamam meclis bunu da yapıyor onu da kaldırın iki dakika elinizi diyesi geliyor insanın ama öyle denmez tabi ayıp olur. Yani Cemil Çiçek aslında özetle samimiyetsizlikle suçlamış. Burhan Kuzu teknik olarak bu işin zorlu olabileceğini söylemiş. E, bu gidişat böyle olursa tabii çok hoş olmayabilir. Çünkü demokratikleşme adımı ve 12 ile hesaplaşma olarak ortaya konulduğundan ve 60'tan beri de e, geçici hizmet maddesi 35 olduğundan... Yok geçici hizmet maddesi diyeceğim <gülüyor> ama iç hizmet. İç hizmet. Neyse geçici madde ve iç hizmet kanunu karışım bir şey. Ee, bu arada BDP'de dedi ki e, CHP'yi yine samiyetsizlikle suçladı. BDP Selahattin Demirtaş'ta 35. maddeyi 50 bin defa kaldırsanız zemin olduğu müddetçe darbeyi kimse engelleyemez. Çok önemsiyorlarsa buyursunlar gelsinler hem 35. maddeyi değiştirelim hem seçim barajını düşürelim. Çok dedi. güzel. Ee, bence bu da olur. Ama hani sadece 35. maddeyi kaldıracaklarsa bu da olur. Ama hiçbir şey olmayacaksa bu ayıp olur. Evet. İRA oluyor o insansız rejim değiştirme aracı. <gülüyor> Vallahi rejim değişiyor mu acaba hakikaten? <gülüyor> evet şimdi su meselesine girelim. Yarın 28 Temmuz tarihte ilk defa olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir zirve yapıyor. İnsan hakkı olarak su. Bu gerçekten hoş bir şey. Yani dünya temiz su, dünyada temiz su bitiyor. Bu kesin yani. Daha bugün okuduğumuz işte kolera haberi Afrika'da hangi ülkede olduğunu bile unuttum maalesef. Ama yani korkunç bir durumu gösteren en önemli kanıtlardan bir tane yani kanıt arayacak halimiz de yoktu ama öyle işte. Fakat e, Kamerun'da. Kamerun'da. Kamerun'da. Evet doğru. Teşekkürler. Şimdi e, yarın tarih zirvede şu konuşuluyor insan, insan su hakkı su insan hakkı ya da insan hakkı olarak su yani bir karar tasarısı var temiz ve güvenli su içme hakkı ve sanitasyon diyorlar hıfzı derdik eskiden yani sağlık amaçlı kullanılacak şey böyle bir bu, insanın temel haklarından biri olduğu e, konusunda en temel insan haklarından biri olduğu konusunda bir öneri verilmiş. Bunu veren Bolivya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Pablo Solon 17 Haziran'da vermişti. Ama 23 başka ülkenin de yani, öneriyi destekleyen e, şeyle, imzası var. Destekleme Hı -hı. imzası var. Yani istenen ve genellikle uygulanan şey bir konsansüsle çıkıyor tabii. Semral Cerit Mazlum'la da konuşuyorduk bunu. Yani bir oydaşma ile çıkması bu gibi bir meselede çok tabii ki iyi bir şey ve önemli. Yani insan hakkı olarak su. Fakat bazı hükümetler şey bir kısa yazı yazdım Moğd Barlow, su aktivisti. Ve Food and Water Watch diye de bir kuruluş var yani su ve yiyecek ve su gözlem kuruluşu onun başkanı aynı zamanda da işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı'na da su konularında danışmanlık yapıyor. Blue Covenant adlı Global Water Crisis and the Coming Battle for the Right to Water diye de hoş bir kitabı var yani mavi sözleşme. Küresel su krizi ve yakında gelecek olan su hakkı üzerindeki muharebeler başlığını taşıyordu. Bu kitap üzerinde epey konuşmuştuk. Hatta kendisinin sesini, burada yaptığımız bir söyleşide kendisi kitabındaki fikirlerini de şey yapmıştı. Belki onu da dirsek olarak da kullanmamız imkanı buluruz. Şimdi... Maalesef konsensüs olamayacakmış. Bil bakalım neden bazı ülkeler itiraz ediyorlarmış. Yani oylamaya gidecek. Bu da tabii Dünya'nın Birleşmiş Milletler örgütünü kuzey, güney ya da başka bir deyişle yoksul, zengin ülkeler arasında ikiye bölme. Daha doğrusu zaten mevcut olan bölünmeyi bir bütün pekiştirme altını çizme tehlikesi yaratacak. Yani 1948'de devrensel insan hakları bildirgesi yazıldığı zaman hiç kimse günün birinde su üzerine böylesine büyük kapışmalar hatta savaşlar olabileceğini düşünmemişti ama 2010'da hiç de abartma olmaz. Yani temiz suya erişim hakkından yoksun olmak. Tarihteki dünyadaki en büyük insan hakları ihlallerinden biri olduğunu söylersek hiç de abartmış olmayız diyor Maud Barlow. Şu andaki son rakamlara göre 2 milyar insan su stresi altında. Yani şu ya da bu şekilde su sıkıntısı çekiyor. Ve 3 milyarın da 3 milyar yani dünya nüfusunun yarısından biraz azı. Her Aslında her iki insandan biri de diyebiliriz buna. Ee, evlerinin bir kilometre çapı içinde suya ulaşamıyorlarmış. Üç milyar insandan bahsediyoruz. Yani su için en az bir kilometre gitmek zorundalar. Ve her sekiz saniyede bir, artık hesabını tutmuyoruz tabii. Bir çocuk ölüyor sudan bulaşan hastalıklardan dolayı. Ve bu şu demek bunun tanımı da şöyle eğer anasının babasının bu çocuğun ailesinin parası olsaydı bu hastalıklara yakalanmayacaklardı ve ölmeyeceklerdi demek. Yani tamamen önlenebilir sebeplerle ve üstelik de dünya gerçekten temiz sudan hızla boşalıyor. Temiz su yani trilyonlarca ton su kirlenmiş atık olarak okyanuslara boca ediliyor. Yeni bir Dünya Bankası raporu da deniyor ki, diyor ki 20 sadece 20 yıl içinde yüzde 40'tan fazla e, talep talep arzı yüzde 40'tan fazla aşacak diyor yani, olacak iş değil aslında bu da öylesine şoke edici bir kehanet ki yani insanların ne kadar büyük bir sıkıntılar ve ölümcül savaşlar kavgalar içinde olacağını düşünmekte çok kolay. Şimdi yani su adaleti için yerel komüniteler, uluslararası topluluktan pek çok kuruluş Birleşmiş Milletler de bu işin içine girmiş ve hiç kimsenin artık netleştirsin hiç kimsenin ödeyemeyeceği için parası yok diye mesela su hakkından yoksun bıraklamamasını temel bir hak olarak garanti almasını, altına almasını istiyorlardı özellikle de Şimdi yükselen su piyasaları var. Giderek de zengin ülkeler özel çıkar için, özel karlar için zaten azalmakta olan bu su kaynaklarını zenginlere tahsis etme yolunda gidiyorlar diyor. Ve sonuçta gerçek şu ki Birleşmiş Milletlerden çok bu karar ve hükümetlerden. Şeylere gidiyor dünya bankası dünya su konseyi burada da yaptı ya geçen hı hı. sene dünya su forumunu ve dünya ticaret örgütü gibi tamamen piyasa çözümlerini tercih eden kuruluşlara gidiyor Birleşmiş Milletler'de. Yani kamusal bir şey değil serbest piyasa mekanizmasıyla düzenlenmesi gereken hakmak da değil. Şimdi işte konuşuyorduk bu insan hakkı olarak su konusunda. Giderek yükselen bir hareket var bir adalet hareketi bu tabi ama bazı ülkeler bir bakalım hangileri buna karşı çıkıyorlarmış. Amerika Birleşik Devletleri Avustralya Britanya ve Kanada. Bunlar hak olmaz diyorlarmış hı hı. Çünkü, çünkü bir şey çözmez diyorlarmış. Bugün David Cameron da şimdi şeye geliyor ya. Sen istersen bir karşılamaya git Ankara'da sor. Cameron'a de ki, e, etme beni ya. <gülüyor> yani bu karara karşı çıkarım ben demiş. Neden? Çünkü bu hıfsızlığa, sanitasyon bölümünü bir kere çıkarın bu işten. Ve sadece temiz suya erişim lafı koyun. Bir de insan hakkı olarak suyu bir insan hakkı konusu yapmayın. Aramız açılır demiş. Ben buna oy veremem demiş. Cameron kendine göre haklı tabii adam. Kanada... Başka bir şey söylüyorum. Böyle bir hak olarak tanırsak Amerika'ya satmak zorunda kalırız. Suyumuzu Amerika'ya Birleşik Devletleri ile paylaşmak zorunda Ante kalırız. Anteemperyalist tavırlı özelleştirme yanlısı. Evet aynen öyle. E böyle Ama... niye satmak zorunda kalmıyorlar hak olmayınca? Ya hak diye tanımlayınca Amerika'ya satmak zorundalar, hak olmayınca satmıyorlar mıymış? Evet, aynen öyle diyor. Şimdi anlayamadım Mo teknik olarak. Ben de. Ama Mod Barlow bunu yaz ve bunun sahte bir açıklama olduğunu söylüyor. Mod Barlow da Kanadalı, özellikle Canadian Council diye bir kuruluşun da başında. En iyi o bilecektir Kanada'yı eleştirirken. Yani böyle bir karar olursa suyumuzu paylaşmak zorunda kalırız hak, hukuk diye olmaz demiş. Avustralya'ya gelince o zaten hayatta kamu mülkiyetine geçmesini kabul ediyor. Zaten Avustralya'da da kalmadı ama olsun. O kalan suları da tarihinin en büyük kuraklığını yaşayan Avustralya'da kalan suları da zengin kesimlerin, şirketlerin paylaşmasını istiyor herhalde. Ve o e, maalesef umudumuz şeydeydi. Obama yönetimindeydi. Yes we can diyen. O da yeni bir çizgi çizmiyormuş. Birleşmiş Milletler'de böyle haklar yönünde bir eğilim. Hı hı. Ama diyor, umutsuz olmak için hiçbir sebep yok diyor. Büyük bir da şuradan var diyor Mutbarlo. 28 Temmuz'da tarihi bir taahhütte yükümlülük altına girecekler dünyanın pek çok ülkesi. O, ebediyen bir kere ve ebediyete kadar, sonsuza kadar da her şu hak tanıyorlar her insanın insan olunun insan kızının bu yeryüzünde yaşayan güvenli, sağlıklı, temiz içme suyuna hakkı olduğunu temel bir hak olduğunu ve iyi e, e, hıfsusı sağlık hizmetlerinin de ...haysiyetli onuruna sahip olmasının bir hak olduğuna geçiyorlar. Yani. Peki diyor şöyle bitiriyor yazısını. Kısa bir yazı zaten bu. Şöyle bitirmiş Barlow. Bu kriz böylesine insan hakkını tanıyan bir başarılı genel kurul oylamasından sonra çözülecek mi? Ne münasebet diyor. Ama yani temiz su sağlamak şeyi daha yeni başlıyor. Mücadelesi ve görevi azalan kaynaklar karşısında diyor. Fakat işte diyor şöyle bitirmiş arada sırada insanlık bir kolektif adım atar Evrimi kendisinin evrimi yönünde böyle kritik zamanlardan biri önümüzde geldi işte ve hazır olmalıyız böyle bir girişme yani yarın dünyada temel su hakkı gelecek diye düşünebiliriz evet Maud Barlow'un sesine de bir kulak verebilir miyiz böyle bir şekilde ya da daha sonra mı yaparız onu bilmiyorum ama biz Brenton Wood'a kulak verelim bir Amerikalı şarkıcı besteci 1967 evet yani parçayı çalmadan önce bir e, mod balon bizim geçen yıl açık radyoda yaptığı bir e, söyleşiden bir sese azıcık kulak verebiliriz. Arkasından da Brenton Wood'un doğum günü münasebetiyle Uğum Bulgum Song adlı şarkısına da bir ses verip onu da doğum gününü kutlayabiliriz. Asıl Alfred Jesse Smith ama Brenton Wood diyebiliyor herkes. 1941 doğumluydu. İşte onu da dinleyerek bugünkü programı da bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Boogum baby spell I say boogum Boogum, them now boog baby you're casting your spell on me. You got me doing funny things like a clown. Just look at me. When you wear your high heeled boots with your hip huggers suit, huh, it's all right. You're out of sight. And you wear that cute mini skirt with your brother's sloppy suit. Huh, I admit it, girl, that I can't dig it. Then I say, oh-gum, oh-gum, oh-gum, Now, baby, you're casting your spell on me. I say, oh-gum, oh-gum, oh-gum, oh Now, baby, you're casting your spell on me. You got me doing funny things like a clown. Just look at me. Just stand there in a trance. Huh. I can't move. You're in the groove. Would you believe, little girl, that I'm crazy about you? Huh. Not gone now with your bad self. Ooh, ooh. my my my baby's casting spells on me. say oh me <laughs> all right when you wear those big earrings long hair and things you got style girl that show is wild and you wear that cute coat and you're standing and posing you got soul you got too much soul I just said to said to said to not casting your spell on me It's a gawk a a gawk-a-boo, now, açık gazete.